1442 numaralı konu, Hazreti Peygamberin Hazreti Ali ve Ebu Ubeyde'yi Yemen'e göndermeleri. Hazreti Ali şöyle anlatıyor, Yemen'den bazı kimseler Hazreti Peygamberin yanına gelerek, bize dinimizin hükümlerini ve sünneti öğretip aramızda Allah'ın kitabı Kur'an'la hükmedecek birisini gönderebilir misiniz, dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bana dönerek, ey Ali, bunlarla Yemen'e git, Onlara dinin hükümlerini ve sünneti öğretir, aralarında Allah'ın kitabıyla hükmedersin, buyurdular. Ben de, ey Allah'ın rasulü, Yemenliler çok cahil ve düşüncesiz insanlardır. Bu gibi insanlar öyle şeyler yaparlar ki nasıl hüküm vereceğimi şaşırırım, dedim. O zaman Hz. Peygamber mübarek elleriyle göğsüme vurarak, git ve şunu bil ki Allah Teala kalbine hidayet koymak suretiyle sana yol gösterecek ve adaletle hükmetmen için diline kuvvet verecektir, buyurdular. Hazreti Peygamber'in göğsüme vurarak bu sözleri söyledikleri günden bu yana vermiş olduğum hükümlerin hiçbirisinde şüphe ve tereddüte düşmemişimdir.